Bir parça bir parça daha Derken usta gepetto Koluk ayağı ve gözleri Belirivermiş bir anda Canlanmış kukla Lemeder kallemeder renklerini hüpletir. Tek isteği yalnızca kendi benzerleridir. Kendi benzerleridir. Pinokyo. Pinokyo, kral übünün ülkesinde. Birinci perde, ön oyun. Bir marangoz atölyesi, bir köşede ipe gerilmiş perdenin arkasında bir yatak ve bir dolu. Geppetto renkli tahtalardan çalışma masası yapmaktadır. Asıkçalar, neşeli, kasasız bir hali vardır. Birden dışarıdan bir gürültü duydu. Hızla fren yapan bir araba sesi. Havaya bir silah atışı, martaların uçuşmaları, sesler, bağırışmalar. Geppetto pencereye gider. Dışarı bakar. Aynı anda kapısı kırılacakmış gibi vurulur. Geppetto şaşkın şaşkın çevresine bakar. Polis kapıyı açın kimse yok mu içeride? Kapı daha da hızlı vurulur. Tekmelenir Geppetto sürgüyü. Çektiği anda üç polis kaldır kötü içerideler. Geppetto sen misin? Neden kapıyı hemen açmıyorsun? Aa işe dalmışım. Anlamadım ne olduğunu. Ne yapıyorsun? Bu nedir? Oğluma çalışma masası yapıyorum. Yeni okula başladı da. Oğlun mu? Kimsenin oğlu? Pinokyo mu? Aa evet. Tanıyor musunuz onu? Çalışma masası ha? <Gülüyor> Aman durun ne yapıyorsunuz? Daha yeni tutkallamıştım. Demek ki Nokia senin oğlun olduğunu inkar etmiyorsun ha? Elbette benim oğlum ama neden ne? Çok konuşma sus otur. Gebet tokatta sandalyeyi çöker. Birinci ve ikinci polis iki yanına giriler. Üçüncü polis Geppetto'nun eşyalarını didikler, dolabı açar, içindekileri yere pırlatır, çekmeceleri boşaltır. Geppetto'nun bir köşede duran yatağını didiklik didik eden, yorganları, yastıkları yere atıp çekmeler. Durun durun, ne yapıyorsunuz? Hmm. <gülüyor> Sakin ol ihtiyar, o eşyalar artık ihtiyacın olmayacak. <gülüyor> Her türlü ihtiyacın bizden karşılanacak. kurtulacaksın bu sefil hayatta. Pinokyo senin oğlun mu? Söyledim ya ben. Hah! Sana ne soruluyorsa onu söyle. Pinokyo şimdi nerede? Okulda. Bu sabah onu okula götürdüm kendi ellerimle. Yalan ihtiyar. Pinokyo okulda falan değil. Polis de, sorgulamada. <Gülüyor> ne oldu Pinokyo'ya? Pinokyo bir şey mi yaptı? İnanın ki çok iyi bir çocuktur o Azıcık haylazdır yalnızca. Hani bizimle alay mı ediyorsun ihtiyar? Ne oldu Pinokyo ya? Hepsi senin suçun. Pinokyo denilen hasta kafayı sen yaratmadın mı? Pis büyücü. Pinokyo ne yaptı söyleyin ne olur. Birinci suçu o baldırı çıplak başı kabakla birlikte kere olan mı ne? Her gelenin adı okuldan kaçma. Ağlayacak işte. Babasına bak oğluna. İkinci suçu okul Ay. kitabını satıp kokla tiyatrosuna gitme. Bütün bu saçmalıkları sen soktunun onun aklına değil mi? Kuklalar, muklalar. Bana söz vermişti okula gidip Ay. adam olacağını. Ha üçüncü suçu kukla oyununun en bomba, en vurduluk kırduluk yerinde araya girip kuklalar arasında çıkan kavgayı durdurmaya çalışmak. İzleyenleri çığrından. Çıkarıp oyunun içine okuma. Kuklaları barış marış gibi saçmalıklarla ayırma. Kafası tahta, yüreği yufkadır Pinokyum'un. Kavgaya hiç dayanamaz. Ha, en büyük suçu bu, da bu ya. Öbe Cumhuriyeti'ndeki yasalardan haberi yok galiba. Dünyadan habersiz bu bunak. Pil dişi kulede mi yaşıyorsun ne? Marangozluğu unut artık Gepetto. Ah Pinokyo, ah Pinokyo. Böyle ahva ederek kurtulamazsın elimizden. Nereye? Laik olduğun yere. Suçum ne? Kendini bilmezdik. Hmm. Beş para etmez tahta kafayı yaratmış olma. Büyücülük. Pinokyo'nun imalat hatası. Sana acı acı ödeteceğiz ihtiyar. İmalat hatası mı? Hı -hı. Kafası tahta yüreği yufka diyen sen değil miydin? Ağzından çıkanı kulaklarını duymuyor galiba. Marangozsan marangozluğunu bileceksin. Aklını eseni yapamazsın bu ülkede. Yasalar ve kurallar var burada anladın mı? Yürü bakalım. Düş önümüze. Yaptıklarının hesabını vereceksin. <gülüyor> Oğlumu görebilecek miyim? <gülüyor> Şuna baksanıza bir. Heh, kasap mal koyun can derdinde. Karnımı görebilecek mi? Meş meş. Yürü. Beşinci bölüm. Ah, Bacaklarım. Ah, Bacaklarım. Neredeyim Ebe. ben? Ne yapacağım? Ah, Ayaklarım. Kim var orada? Kim o ağlayıp sızlayan? Aa, ayaklarım. Kimsin sen? Aaa Pinokyo. Gözlerime inanamıyorum bu benim Pinokyo'm. Baba babacım. Ah benim serseri yaramaz Pinokyo'm nasıl düştün buralara? Neredeyiz baba? Niye burası böyle karanlık? Balinanın karnındayız yavrum. Demek kral öbürünün doğru Kral Übi doğru söylemiş, beni balinaya yam yapacağını söylüyordu. Ya sen sen ne arıyorsun burada? Beni tutuklayıp buraya attılar Pinokyo. Neden? Ne yaptın? Benim yüzünden mi? Ayaklarına ne oldu yavrum? Kedi mi yedi? Kral Übi önce kuklaları sonra ayaklarımı yaktı. Ben onarırım sana eskisinden daha güzel bir çift bacak ve ayak yaparım. Bu balina öylesine pis boğaz ki önüne ne gelirse silip süpürüyor. En son yuttuğu geminin içindekilerle geçindim bugüne kadar. Burada kendi az buçuk bir yaşam yaptım. Küçük bir marangoz atölyem bile var bak. En güç durumlarda bile umudunu yitirmemeli insan. Güneş'i hiç görmüyorsun. Yüzün, yüzün de soğumuş, itiyarlamış, hiç eskisi gibi değilsin. Unutma ki yaşlıyım Pinokyo. İnsan bir yere kadar dayanabiliyor. <gülüyor> Aslamsın. Rotubete dayanamıyor yaşlı vücudum. Baba sen bana çift bir çift güzel ayak yap. Göreceksin seni buradan kurtaracağım. Benden geçti artık Pinokyo. Sen kendi başının çaresine bakacaksın. Sen <gülüyor> <gülüyor> hiçbir yere gitmem ben. Bak Pinokyo bin bir güçlükle alıştım bu koşullara. Gün ışığına çıktığım anda hava değişimine dayanamayıp ölürüm. Benim yaşamım burada sürecek bundan böyle. <gülüyor> ben seni görmeyeli ne solu göz olmuşsun öyle. Seni dünyada bırakmam. Burada güvendeyim Pinokyo. Soranım karışanım yok. Karanlığa ve rutubete de alışığım az buçuk. Übü ülkesine geri dönemem artık. Onunla savaşacak gücüm yok benim. Tamam bak oldu işte. Bacaklarını iyice tutkanladım. Şimdi hemen yere bas da tutsun. Nasıl? Beğendin mi? Ezzizinden çok daha güzel oldu. Buradan bir kurtulabilsek. Sen kurtulacaksın Pinokyo. Ve gün ışığına yeniden çıkacaksın. Ama übünün gölgesi kara bir bulut gibi... Havada, suda, yerde, gökte, her yerde. Übüden nefret ediyorum. Koklaları cayır cayır yaktı. Koklaları yaşatmak senin elinde Pinokyo. Senin imge gücünün, senin yaratıcılığının ürünü onlar. Ama yaktı onları. Yenilerini sen kendi ellerinle yapacaksın. Onlara can ve yaşam katacaksın. Ama Übü... Sana burada kaldığın sürece marangozluğu öğreteceğim. Bir gün bu balinadan kurtulduğunda marangoz atölyeme dönüp orayı yeniden kuracaksın. Ve benim mesleğimi devralacaksın. Söz mü? Söz. Ama Übü ve übü, übü koplar ne olacak? Onlardan çok korkuyorum. Bana yapmadıkları kalmadı. Yaptığın işi seviyorsan ve ona gerçekten inanıyorsan başaracaksın. Kral übüe karşı koymanın tek yolu bu. Ama her yer übülerle dolu. Übü öğretmen, übü kuklayıcı, übü yargıç, übüler büyüyor, übüler çoğalıyor. Bir de übü koplar var. Übü okulunun öğrencilerin geleceği übü kopları. Kendimi işime kaptırmış yaşayıp gidiyordum. Übünün varlığından bile haberim yoktu Pinokyo. Yoksa seni kendi ellerimle übü okuluna götürür müydüm? Eşimle ne olacak? Kendin, kendi ellerinde emeğinle, yüreğinle üreterek karşı koyacaksın Pinokyo. Başka yolu yok. Ya sen? Yıllar yılı bildiğimden hiç şaşmadan yaşadım ben ve ve işte seni yarattım. Beni mi yarattın? Peki ama ben senin gibi olabilir miyim? Kimim ben? Neyim? Kimim ben? Pinokyosun. Pinokyo kim baba? Kim Pinokyo? Merhaba, 95.03'e çık radyodan e, birmamış hiç yokmuş programıyla karşınızdayız. Bugün program ortaklarım Tuğba Zehra Sağlam. Merhaba. Hande Tecik Öztürk. Merhaba. Karşınızdayız ve az önce okuduğumuz kitabın adı Pinokyo Kral Übü'nün ilkesinde. Yazarımız Ay. Zehra İpşiroğlu. Resimleyenimiz Nağla Nalca. Çınar yayınları. Ve 2018 2000. basım iki perdelik bir oyundan oluşuyor ve türü ise kara komedi. Ayrıca bu bildiğiniz türden bir kitap değil. Bu bir aslında tiyatro metni. Evet. çok evet. güzel Evet. Evet. Evet. Evet programda aynı zamanda bugün yine Cemal Can Sağlam'da <gülüyor> var. Sesi duyuluyor. Şimdi onun açıklamasını yapmış olayım. Evet Hande, sözü sana bırakayım. Biraz bizi bilgilendir lütfen kitapla ilgili olarak. Çünkü anlatacağın akademik bilgilerin dışında yani bize yazar hatta yazarın ailesi e, ...çizer hakkında genel bilgileri böyle verirsen çok mutlu oluruz. Tamam. Ee, sevgili hocamız Profesör Doktor Zehra İpşiroğlu. Ee, kendisi Almanya'da yaşıyor. Orada okudu. Alman tiyatrosunu yakından incelemiş bir isim. Ee, çok kıymetli bir hoca. Tiyatro alanında çok fazla emek vermiş... Araca İstanbul Üniversitesi tiyatro eleştirmenliği Anabilim dalını kuruyor 1992 yılında. Alman Dili ve Edebiyatı ve Felsefe bölümlerini okuduktan sonra e, hatta o dönemde daha çocuk yaşta tiyatroya e, başlamış bir isim. E, kendisi eleştirmen, hocamız, yazar, e, oyun yazarı. Ee, o, kadar, o kadar yetkin bir isim ki o yüzden onun bir kitabını bugün okumuş olmaktan böyle çok çok ayrıca heyecanlıyım. Ee, Nalan Alaca'dan biraz söz etmek istiyorum. Nalan Alaca e, iki tane kitabı var. İllüstratör aynı zamanda. Korkusuz Piyanın Orman kitabı. Onun hem yazarı hem de çizeri. Balığın burnumu öptü. Onun da hem yazarı hem çizeri. Yine Çınar yayınlarından çıkardığı iki kitap. Naren Alaca'yı e, çok yine yakından takip ettiğimiz, eminim dinleyicilerimizin de takip ettiği ve hatta seyretmiş olduğu, geveze piyanist Emir Gamsız ve e, Spolin'in doğaçlama metodunu Türkiye'ye getiren oyuncu yönetmen, yazar ve yine eğitmen Ege Maltepe ile birlikte yazdıkları "Bahın Bilmecesi adında tiyatral bir konser e, yapıldı. Ve bu konserin, e, tabii Johann Sebastian Bach hakkında bilmeceleri içeriyor bu teatral konser. Çizim ve animasyonlarını da hazırlayan e, illüstratör Nalan Alaca. Onu oradan da çok yakinen tanıyoruz. Ee, birazcık şimdi kitaptan söz edebiliriz. Yazarımızın özellikle e, Zehra Hoca'nın bu oyun hakkında, yazdığı bu oyun hakkında e, şöyle bir cümlesi var. Diyor ki, şimdi biliyoruz Tuğba istersen biraz söz et. Okuduğumuz bir, e, ayrıca bir makale vardı. Orada da... E, Evet evet yani e, şeyden bahsedebiliriz aslında e, ilk olarak yani söyleyecek konu edilecek çok fazla e, şey var söz var e, tabi Koldoni'nin bildiğimiz Pinokyo'su e, Jerry'nin e, kral übüsüyle e, onun ülkesinde oluyor e, tabi ben bu kitabı okurken Zehra Hanım işte bunu 10 yaşındaki çocukların e, 10 yaş çocuk kitabı olarak değerlendiriyor... çocuk oyunu olarak değerlendiriyor ama belki bir tık daha üstü olabilir diye düşünüyorum. E, ama tabii Zehra Hocam benden çok daha tecrübelidir bu konu, daha iyi bilir. E, bu noktada tabii e, çok enteresan araştırmalar ve e, incelemeler var kitapla ilgili... Ee, bir kere yasaklanmış e, yayınlandıktan sonra, oynandıktan sonra yasaklanmış bir kitap e, Jerry'nin Kral Übüsü ee, 1896'da ilk kez sahneleniyor evet, değil mi? Evet ve sonra ardından da aynen öyle ardından da yasaklanıyor ee, tabi Pinokyo, e, Zehra olduğunu söylediği şey çok enteresan ee, Pinokyo e, gerçek çocuk olduğu zaman aslında Hı -hı. E, çocukluğunu yitirmiş oluyor ve bu aslında ...aldığı en büyük ceza... ...diye söylüyor... ...zehiray Pişol. Sonra düşündüm... ...evet çocuk olmayı... ...gerçek bir çocuk oluyor ama sonra o çocuk büyüyecek... ...ve e, çocukluğunu kaybediyor... ...diyor. E, başka... ...değişik bir bakış açısı tabii ki, çok hoş. E, übünün... E, ...kral... Übünün ülkesinde ...geçiriyor olmakta e, ...aslında... ...yine şeye geliyoruz biz... ...masallar dünyasına geldiğimizde... E, Sosyolojik olarak baktığımızda masalların e, bizdeki etkisi yani toplumdaki yerine baktığımız zaman işte ahlaki değerler, toplumun e, öğretileri bunlar e, masallarla, e, mitlerle e, topluma aktarılan şeylerdir. Hı hı. E, bu noktada masalı seçiyor olması e, Zehra Hanım'ın yani Pinokyo'yu seçiyor olması çünkü Pinokyo evet... ...hatalar yapar, yalan söyleyince burnu uzar... ...ama yufka yüreklidir. Bu kitapta evet. da geçiyor zaten. İyi kalplidir. Yani iyi kalpli olmak ona ne katıyor, işte neyi öğreniyor? Bunu öğrenirken Zehra İpşol diyor ki... ...peki bu übünün ülkesinde olsaydı... ...ne kadar doğruyu öğretirdik, Doğru, doğruluk ne, ne durumdadır diye sorguluyor... E, hı hı. Bu sefer übülere bakıyoruz tabii, übü ülkesine. Übüler var, bir sürü. Sadece kral übü yok. Ee, übü koplar var. var. Übü koplar var. Ee, Onun benzerleri, kopyaları. Ve yani şöyle bu, bir şey var. Bu hizmet eden, bu acımasız ve yıkıcı güç güçlere, hı hı hı hı. Yani, yani aslında insanların toplumsallaşmasına izin vermeyen, Übülerin egemen olduğu bu kötü katı dünyaya. Evet zaten siz übü değilseniz ve übü gibi değilseniz e, bir kere e, übü kitabı şeyi var. E, übü makinesi var. Yani e, eğitimi bu şekilde veriyor. Hızlandırılmış übü gibi oluyorsunuz. Aslında sonunda evet. e, kitabın sonunda da e, açıklıyor. Mekanikleşiyorsunuz, robotlaşıyorsunuz. Hmm. İstenen e, hmm. tabii ki. Çok da politik bir yerden e, alıyor oyunu Sehra Hanım. Yani burada geçirerek ve çok güzel bir e, bağlamda birleştiriyor diye düşünüyorum. E, bununla birlikte tabii ben mesela Memo'ya çok sormak istiyorum. <gülüyor> e, Memo, sence kitap nasıl bir kitap? E, benim en çok merak ettiğim nokta 10 yaşındaki bir çocuk bu kitaptan ne öğreniyor? bir şeyler anımsattı sattı mı hatırlattı mı sence Übü nasıl biri mesela Übü ee, çok acımasız alçak <gülüyor> cahil biri yani acı o bizim önde gidene o <gülüyor> bez mi peki evet Şişko çiş kol evet peki, peki Pinokyo'nu nasıl tanımlarsın yani Pinokyo senin için Pinokyo e, şey oyunda da bahsedildiği gibi kafası tahtta yüreği yuska gibi biri e, yarını sever seveceğim biri kitap sana neyi hatırlattı peki bana bir şey hatırlatmadı tamam peki ee, de, e, burada hemen söze gireceğim tekrar Zehra Hanım diyor ki peki übülerin egemen olduğu bir dünyada Pinokyo nasıl bir gelişim gösterebilir? Evet. Demin bahsettiğim şey olarak onun kendi kaleminden okuyorum şu anda daha somut bir değişle übülerin yönettiği bir dünyada Pinokyo'lar olabilir mi? Bu soru Pinokyo übünün ülkesinde oyunun çıkış noktasını oluşturuyor Çeşitli masal figürleriyle naif bir çocuk oyunu gibi başlayan bu oyun oldukça acımasız bir kara güldürü olarak gelişiyor. Böylece çocuğun kendi kimliğini bulmasına izin vermeyen tüketici ve yıkıcı güçlere gönderme yaparak çocuk hakları sorununu gündeme getiriyor. Alt metninde de evet, çok yoğun bir şekilde çocuk hakları kısmı var. Yani oyunun içerisinde senin de benim de çok dikkatimizi çeken bir kısım var o bilet kısmını anlatmak istersen ha, evet, bir anlat istersen çok tatlı çok çocuk çocuk ruhuyla çok doğru yazılmış bir şey değil mi Metin değil mi o cümleler? Kesinlikle Bir, bir bahsetsene Hande. <gülüyor> ee, kukla tiyatrosuna gidiyor Pinokyo tabii müziğin sesini işitince hemen koşuyor ve biletçi diyor ki evet bu kadar para. Ee, nasıl ya hani e, biz öğrenciyiz ama ne öğrencimsiniz ee, bir de öğrencisiniz übü duyarsa öğrencilerin e, kokla izlemesi yasak diyor. Ee, ona rağmen şey diyorlar peki o zaman tek gözle izlesek indirim yapar mısınız bize diye <gülüyor> miliciye böyle bir soru soruyorlar. Çok yaratıcı değil mi? Aslında orada e, ben şöyle düşündüm. Vay, can, vay canına Pinokyo gerçekten de beyin kullanıyor. <gülüyor> yani insan en büyük yani gelişimini tamamlamış en, en üstün canlı diye tanımlıyoruz ya hani insanı. Zaten Pinokyo'nun da en temel amacı bu hayatı boyunca o maceranın peşinden sürüklenme içgüdüsü insan olma arzusu. Bunun için çaba gösteriyor ve bir serüven ne aslında koyuluyor ve onun o iç içgüdüsel tepkisi hepimizin öyle değil mi yaşamda işte o renklerimizle var olma çabamız e, ancak e, böyle motive e, ol olunuyor. Ama e, toplumsallaşmamıza bu renklerimizi e, ortaya çıkarmamıza neden olan güçler egemen güçler. Olunca işte ne oluyor Pinokyo e, insan oluyor ama nasıl bir insan oluyor o, oyunun sonunda o da çok vurucu nasıl bir insan oluyor yani übünün kopyası oluyor değil mi ancak evet. bu kadar oluyor ve o yüzden aslında Zehra Hoca şunu söylüyor kitabın en kötü yanının sonu olduğunu söylüyor yani gerçek bir insana dönüşmesi Pinokyo'nun Tuğba söylediğin gibi e, çocuk yanını da kaybetmesi evet, evet. yani yoksun sen. Evet son olarak da süremizin sonuna gelmişken de şunu söylemek isterim. Ee, Zehra Hoca diyor ki küçük prens ne kadar çocuk kitabıysa Pinokyo Kral Übün ülkesinde de o kadar çocuk kitabı. Kral Übü ne kadar yetişkinlere yönelik bir oyunsa bu oyunda o kadar yetişkinlere yönelik. Ve kısaca 10 yaşın üstündeki her okuyucu kendine göre bir şeyler bulacaktır bu oyunda. Evet programımızın sonuna geldik. E, haftaya. Yeni bir kitapla e, sizlerle beraber olmak dileğiyle yılın evet Hande <gülüyor> yılın ilk programı evet bugün yılın ilk programı <gülüyor> e, umarız e, şahane bir yıl olur hepimiz için hepimiz için Sağlık, sağlıkla olur. barışla huzurla evet. e, bir arada Memo evet. seyirci, dinleyicilerimize bir şey söylemek ister misin? Tabii ki de. Ne zaman buluşalım? <gülüyor> hmm. Şimdi. Yedi ben gece altı gündür. Yedi sonra. gece altı gün sonra. <gülüyor> yedi gece altı gün sonra. Buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Görüşürüz.